hafızlık ve Kur'an eğitimi noktasında hem eğitmenler için hem de öğrenciler için bu işin ne kadar ulvi olduğuna dair hocamız ne söyler acaba biz de kendimize şöyle bir çeki düzen verelim manasında. Şimdi benim için melekler iki kısma ayrılıyor. Bir yeme içmesi olan melekler uyuyanlar bir de yeme içme uykusu olmayan. Cinsiyeti olmayan varlıklar, evet. yeme içmesi ve uykusu olan cinsiyeti olan varlıklar aslında hafızlardır. Öbürleri zaten bildiğimiz melek, yani hafız Kur'anı hıfz etmiş, bünyesinde muhafaza ediyor, hurufuyla, hulukuyla amel ediyor. Bak, yani harflerini tam çıkarıyor, ahlakıyla da ahlaklanmışsa. Bu kardeşim bir nevi melektir. Diğer meleklerden farkı ne? Onlar yemek yemiyorlar ama bu kardeşim yemek yiyor. Dolayısıyla Kur'an hafızı olan bir kardeşim, Cenab-ı Hak yanında diğer meleklerden farklı bir varlık değil. O noktada ne kadar Kur'an okuyabilirseniz, ne kadar ezberleyebilirseniz o kadar yüceleceksiniz. Yani... Bir cüz ezbere bilenler şu kadar, on cüz ezbere bilenler on katı, otuz cüz ezbere verebilenler de onların otuz katı Cenab-ı Hak indinde yüceleceklerdir. Cennetteki mekanları da okuyabildikleri, hıfzedebildikleri kadardır. Dolayısıyla Kur'an'la ne kadar meşgul olursanız o kadar yücelirsiniz. Kur'an'ı ne kadar eder ahlakıyla ahlaklanırsanız Cenab-ı Hak ona karşılık size yüce bir makam İnşallah. takdir edecek. O noktada Kur'an'la hemhal olmak lazım. Kur'an'la hemhal olmak sadece Kur'an okumak demek değildir. Kur'an'da verilen mesela ahlaki işlemler, ticaret ahlakı, insanlarla münasebetiniz, yani aklınıza gelebilecek her şeyi uyguladığınız takdirde, ee, bu da elbette size fayda sağlayacak. Mahakal. Yani Kur'an'ı yaşamak noktası değil mi hocam? Tabii yaşanması önemli. Yani sadece ezber işi bitirmiyor. Ee, eğer bilmek kafi gelse şeytan az bilgiye sahip değildi. Melekler içinde yaşayan bir cin doğu ve onlar içinde üstad olarak biliniyordu. Ee, dolayısıyla levlet Tuuka duneşi Hadi şöyle bir söz var Takvasız ilimde er bir şey olsaydı bir değer şeytan şeytan insanların en şereflisi olurdu diye bir söz söyleniyor Hafız olacağız ezberlediğimiz kadar hafız olacağız Ancak hafızlıkta önemli olan nedir onu yaşamak ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin ne olduğunu idrak etmeye çalışmak lazım. İnşallah bunu idrak edenlerden oluruz. Bu arada bütün Kur'an eğitimiyle meşgul olan eğitici, öğretici, bütün büyüklerimize, üstadlarımıza, hocalarımıza selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. allah Teala eksiklerini göstermesin inşallah bizlere.